Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes İkinci lekenin esrarı Aslında Abbey çiftliği vakasının dostum Sherlock Holmes'un yeteneklerini kaleme aldığım son vaka olmasını amaçlamıştım. Bu karar malzeme yetersizliğinden verilmiş değildi zira hiç açıklamadığım yüzlerce vakaya ait notlarım vardır. Bu olağanüstü adamın orijinal kişiliği ve özel yeteneğine karşı okuyucularımın ilgisinde bir azalma da kesinlikle söz konusu değildi. Kararımın gerçek sebebi, Bay Holmes'un vakalarının yayımlanmasına karşı devamlı surette gösterdiği isteksizliğinde yatıyordu. Çalışmalarını resmen sürdürdüğü zamanlarda başarılarının kayıda geçmesi onun için pratik açıdan kısmen önem taşıyorduysa bile Londra'dan ayrılıp emekli olmaya karar verip de Sasek Dams'ta kimyasal araştırmalarına ve arıcılık konularına eğildiğinden beri şöhret ona tiksintiden başka bir şey vermez oldu. Bu konudaki isteklerini dikkate almam konusunda beni kesin olarak uyarmıştır. Ne var ki zamanı geldiğinde ikinci lekenin esrarı adlı vakayı yayımlayabileceğime dair söz almış olduğumu hatırlatıp da bu uzun serinin hayatı boyunca üstlendiği en önemli uluslararası vakayla son bulması gerektiğiyle ilgili onunla konuştuğumda dikkatli olmak koşuluyla bu olayın da halkın gözleri önüne serilmesi konusunda rızasını almayı sonunda başardım. Hikayenin anlatımında belli başlı bazı ayrıntılar biraz belirsiz görünse de okurlarımın bu ağız sıkılığımın nedenlerini anlayacaklarından eminim. Evet başlayalım bakalım. İsmi verilmeyecek bir yılın sonbaharında bir salı sabahıydı ki Baker sokağındaki mütevazi evimizde Avrupa'nın önemli iki ismini ağırladık. Bunlardan ilki, Sert, büyük burunlu, kartal gözlü ve kendine hakim görüntüsüyle İngiltere'nin başbakanı olma şerefini iki kez elde etmiş ünlü Lord Bellinger'dan başkası değildi. Diğer kişi de henüz orta yaşını bile geçmemiş, esmer, temiz yüzlü, zarif ve fiziksel olsun, zihinsel açıdan olsun son derece hoş bir adam olan Tralevni Hop'tu. Avrupa İçişleri Bakanı ve ülkemizdeki en başarılı devlet adamlarından biri. İkisi kağıt çöplerimizle beraber kanepemizde yan yana oturuyordu ve bitkin, endişeli yüzlerine bakınca çok önemli bir mesele için geldiklerini tahmin etmek güç değildi. Başbakanın ince damarlı elleri şemsiyesinin fil dişi sapına sıkı sıkı yapışmıştı ve acılı sıska yüzü bir bana bir Holmes'e dönüyordu. Avrupa İçişleri Bakanı endişeyle bıyıklarını çekiştiriyor, saatinin zinciriyle oynayıp duruyordu. Kaybın farkına vardığımda Bay Holmes ki bu, ''Bu sabah saat sekizdeydi, hemen başbakan'a haber verdim. İkimizin buraya gelmesi onun önerisi üzerine olmuştur.'' ''Polise haber verdiniz mi?'' ''Hayır efendim.'' dedi başbakan, her zamanki hızlı, kararlı tavrıyla. ''Polise haber vermedik, bunu yapmamız mümkün değil. Polise haber vermek eninde sonunda halkın haberinin olması anlamına gelir ve olmasını özellikle kaçındığımız şey bu.'' ''Peki bunun sebebini öğrenebilir miyim efendim?'' Çünkü söz konusu belge öyle büyük bir öneme sahip ki başkalarınca duyulması Avrupa ilişkilerinde son derece önemli sorunlara yol açabilir. Hatta açacaktır demek daha doğru olacak. Savaş ya da barışın bu konuyla bağlı olduğunu iddia etmek abartılı olmayacaktır. Belge büyük bir gizlilik içinde bulunmazsa konuyu sessiz tutma konusundaki son şansımızı kaybederiz. Zira onu almış olanların tek amacı belgenin içeriklerini herkese açıklamaktır. Anlıyorum. Peki, Bayterelevni Hop, söz konusu belgenin kayboluşuyla ilgili bütün ayrıntıları bize anlatırsanız çok sevinirim. Bu çok kısa sürer, Bay Holmes. Mektup, çünkü söz konusu olan yabancı bir ülkenin başbakanından gönderilmiş bir mektuptur, 6 gün önce elime ulaştı. İçeriği o kadar mühimdi ki, onu kasamda dahi bırakmayıp, her gece Whitehall Terras'taki evime götürüp, yatak odamda tuttuğum kilitli bir kutuda saklıyordum. Dün gece oradaydı, bundan kesinlikle eminim. Akşam yemeği için giyinirken kutuyu açıp baktım. Belge içindeydi. Ama sabah ise yoktu. Kutu tuvalet masamda aynanın yanında duruyor. Uykum hafiftir. Karımınki de öyle. İkimiz de odamızda geceliğin kimsenin girmiş olamayacağı konusunda hemfikiriz. Dediğim gibi buna rağmen kağıt kayboldu. Akşam yemeğini saat kaçta yediniz? Yedi buçukta. Yatak odanıza çekilmeniz ne kadar sonraydı? Karım tiyatroya gitmişti. Onun dönüşünü bekledim. Odamıza çıktığımızda saat on bir buçuktu. Öyleyse belgenin saklandığı kutu tam dört saat boyunca saldırılara açıktı. Sabah temizlik yapan hizmetçi günün geri kalanında da uşağım ya da karımın hizmetçisi dışında kimsenin izni yoktur odamıza girmeye. İkisi de bizimle uzun bir zamandır çalışan güvenilir hizmetkarlardır. Hem sonra hiçbiri o kutuda çok değerli bir şey sakladığımı bilemezdi. Mektubun varlığından haberdar olan kimler vardı? Ev halkından hiçbiri bilmiyordu. ''Karınız biliyordu herhalde.'' ''Hayır, efendim. Bu sabah kaybolmuş olduğunu fark edene kadar bu konuda tek kelime etmemiştim ona.'' Başbakan bunu onaylarcasına başını salladı. ''Uzun zamandır vatanî görevler konusunda ne kadar hassas bir yapıya sahip olduğunuzun farkındayım.'' diye konuştu. ''Bu önem derecesine sahip bir konuda vatanınızı en yakın aile bireylerinin bile üstünde tutacağınızdan eminim.'' Avrupa İçişleri Bakanı eğilerek teşekkürlerini ifade etti. ''Kesinlikle haklısınız, efendim.'' Bu sabaha kadar konuyla ilgili tek bir kelime etmemiştim karıma. Peki karınız tahmin etmiş olabilir miydi? Hayır, Bay Holmes. Tahmin etmiş olması imkansız. Hiç kimse tahmin etmiş olamaz. Daha önce herhangi bir belgeyi kaybettiğiniz olmuş mudur? Hayır efendim. İngiltere'de bu mektubun varlığından haberdar kimler vardı? Kabinedeki üyelerin her biri dün bilgilendirildi bu konuda. Üstelik bir kurul olarak sessizlik yeminimizin etkisi başbakanımızın ciddi uyarısıyla daha da arttı. Tanrım, ondan birkaç saat sonra belgeyi kaybedenin ben olduğumu düşündükçe adamın hoş yüzü umutsuzlukla çarpıldı ve elleriyle saçlarını yoluyordu. Kısacık bir an için heyecanlı, endişeli ve duygusal sıradan bir insanla karşımızda oturan. Bir sonraki saniyede aristokrat maskesi yine yerine takılmış, yumuşak sesi geri dönmüştü. Kabine üyelerinin dışında bakanlıkta konuyu bilen iki, belki de üç kişi daha var. Bütün İngiltere'de mektubun varlığını bilenlerin hepsi bu kadardır, Bay Holmes. Sizi temin ederim ki öyle. Ama yurt dışında durum farklı olabilir. Mektubu yazan kişiden başkasının onu gördüğünü sanmıyorum. Bakanlarının sıradan resmi kanallarının bu işe karıştırılmadığından oldukça eminim. Holmes bir süreliğine düşüncelere daldı. Söz konusu belgenin tam olarak ne olduğunu ve kayboluşunun neden o kadar ciddi sonuçlar doğuracağını düşündüğünüzü öğrenmek istiyorum. Ziyaretçilerimiz birbirine kaçamak bir göz attı ve başbakan kaşlarını çattı. Bay Holmes, mektubun zarfı açık mavi renkte olup uzun ve inceydi. Kırmızı mühür mumuyla mühürlenmişti ve bunun üzerinde de çömelmiş bir aslan damgalanmıştı. Güzel bir el yazısıyla üzerine yazılmış olan adres, ''Korkarım ki efendim'' dedi Holmes. Bu ayrıntılar her ne kadar çok ilginç olsalar da araştırmalarım olayların kökenine inmek zorundadır. Mektubun içeriği neydi? Bu son derece gizli bir devlet sırrıdır ve korkarım ki bunu size açıklayamayacağım. Üstelik gerekli olduğunu da düşünmüyorum. Sahip olduğunuz söylenen üstün yeteneklerinizle size az önce tarif ettiğim zarfı içindeki mektupla beraber bulmayı başarırsanız ülkenize çok büyük bir hizmette bulunmuş olacak imkanlarımız dahilinde dilediğiniz bir ödüle sahip olacaksınız. Sherlock Holmes yüzünde bir gülümsemeyle ayağa kalktı. ''Ülkedeki en meşgul insanlardansınız.'' diye konuştu. ''Ve daha az kapsamlı bir ölçüde bile olsa ben de çok meşgul biriyimdir. Probleminiz konusunda size yardımcı olamayacağım için çok üzgünüm. Korkarım ki sohbetimiz bir zaman kaybından başka bir şey değil.'' Başbakan gözlerinde bütün kabinenin sakındığı öfke parıltılarıyla ayağa fırladı. ''Efendim bu tarz bir muameleye hiç.'' diye başladı ama sonra öfkesini yenerek tekrar yerine oturdu. Bir iki dakika boyunca hepimiz sessizlik içinde oturduk. Başbakan sonunda omuzlarını silkti. Koşullarınızı kabul etmekten başka çaremiz yok Bay Holmes. Hiç şüphe yok ki haklısınız. Size sonuna kadar güvendiğimizi göstermeden harekete geçmenizi beklemek mantıksızcaydı. Size katılıyorum efendim dedi daha genç olan devlet adamı. O halde sizin ve iş ortağınız Doktor Watson'ın onuruna güvenerek her şeyi anlatacağım. Konuşmaya başlamadan önce vatansever bireyler olarak bu olayın duyulmasının ülkemiz için büyük bir felaket doğuracağını tekrar hatırlamanızı istemek zorundayım. Bize kesinlikle güvenebilirsiniz. Pekala. Mektup, ülkeniz son zamanlarda gözlenen koloni hareketlerinden rahatsız olmuş yabancı bir otorite tarafından gönderildi. Aceleyle ve tamamıyla söz konusu hükümdarın sorumluluğuyla yazılmış. Yapılan araştırmalar, bize bakanlarının bu konuda tamamıyla habersiz olduklarını göstermiştir. Öte yandan o kadar olumsuz bir hava var ki mektupta bazı cümleler için kışkırtıcı bile denilebilir, duyulması ülkemizde son derece tehlikeli hislere sebebiyet verebilir. Öyle bir kargaşa patlak verir ki mektubun içeriklerinin halka duyurulmasının üzerinden daha bir hafta geçmeden büyük bir savaşın ortasında buluruz kendimizi. Holmes bir kağıt parçasının üzerine bir isim yazıp bunu başbakanı uzattı. Evet ta kendisi. Milyarlarla ölçülecek masraflara ve yüzbinlerce erkeğin hayatına mal olabilecek olan şey de bu mektubun kayboluşudur işte. Gönderenin kendisine bu konuda haber verdiniz mi? Evet efendim, telgraf yoluyla şifreli bir belge şahıslarına gönderilmiştir. Belgede mektubun dünyaca duyurulması kendi dileğidir. Hayır efendim, mektubu yazarken çok düşüncesiz ve fazlasıyla heyecanlı bir tavırla hareket etmiş olduğunu anladığına inanıyoruz. Mektubun gizli olmaktan çıkması halinde bize gelecek zararın mislisi onun başına, onun ülkesine gelecektir. Durum böyle ise mektubun halka duyurulması kimin işine gelebilir? Onu çalmak ya da yayımlamayı kim isteyebilir ki? İşte bu soruyla Bay Holmes, uluslararası politikaların en önemli alanına götürüyorsunuz beni. Ama sonuçta Avrupa'nın durumunu göz önüne aldığınızda suçun altındaki sebebi anlamakta hiç zorluk çekmeyeceksinizdir. Avrupa silahlı büyük bir kamp gibidir. İçinde askeri güçleri dengede tutan ikili birlikler barındırıyor ve bu dengeyi yöneten de Büyük Britanya'dır. İngiltere ittifak ülkelerden biriyle savaşa sürüklenecek olsa bu diğer ittifak birliklerinin gücü ele geçirmesi anlamına gelir. Savaşın kendisine katılsalar da katılmasalar da. Beni anlıyor musunuz? Gayet iyi anlıyorum. Söz konusu olan hükümdarının düşmanları açısından mektubu ele geçirip onu yayımlamak. Mektubun gönderildiği ülkeyle bizim ülkemiz arasındaki ittifakı bozmak anlamına geleceği için çok önemli. Evet efendim. Peki düşmanların eline geçtiği takdirde mektup kime gönderilecektir? Avrupa'nın önde gelen bakanlıklarından herhangi biri olabilir. Büyük ihtimalle şu anda tüm hızıyla oraya doğru yol alıyordur zaten. Baytere Hop kafasını göğsüne düşürüp yüksek sesle inlerken başbakan adamın omzuna destekleyici bir el koydu. Tamamıyla şanssızlık sevgili arkadaşım. Hiç kimse sizi suçlayamaz. Almadığınız hiçbir önlem yoktu ki. Bay Holmes artık her şeyi biliyorsunuz. Nasıl hareket etmemizi önerirsiniz. Holmes umutsuzca kafasını salladı. Söz konusu belgenin bulunmaması durumunda savaşın çıkacağını düşünüyorsunuz değil mi efendim? Bunun çok büyük bir olasılık olduğunu düşünüyorum. O halde savaş hazırlıklarına başlasanız iyi olacak. Çok ciddi bir iddia bu Bay Holmes. Durumu bir düşünün. Anlattıklarınızdan Bay Hop'la karısının kayıp fark edilene kadar odalarından ayrılmadıklarına göre gece 11.30'dan sonra çalınmadığı neredeyse kesin. O halde tüm akşam buçukla 11 11.30 saatleri arasında bir zamanda çalınmış olmalı. Büyük ihtimalle de erken saate yakın yapmıştır. Zira belgeyi alan kişinin mektubun yerini bildiğini varsayıyorum. Kendini sağlama almayı isterdi tabii. Efendim söylediğiniz kadar önemli bir belge o kadar erken bir saatte ele geçirildiyse Şimdi nerede olabilir? Kimsenin onu alıkoymak gibi bir niyeti olamaz. İlgili kim varsa hemen onun eline geçmesi için çoktan harekete geçilmiştir. Onu bu saatten sonra geri almak, hatta yerini tespit etmek için bile şansımız çok düşük. Galiba artık çok geç. Başbakan oturduğu yerden kalktı. Söyledikleriniz son derece mantıklı, Bay Holmes. Ben de olayın gerçekten kontrolümüzden çıktığını hissediyorum. Varsayalım ki belgeyi alan hizmetçi ya da uşağınız olsun. İkisi de yıllardır bizimle çalışan güvenilir ve yaşlı hizmetkarlar. Anladığım kadarıyla odanız ikinci katta. Dışarıdan bir girişi olmayan, içeriden de kimsenin fark edilmeden giremeyeceği bir yerde. O halde evde bulunan biri tarafından alınmış olması gerekir. Peki hırsız belgeyi kime götürecektir? Birçoğunun ismini bildiğim uluslararası ajanlardan ya da gizli örgütlerden birine tabii ki. Mesleklerinde zirveye çıkmış olarak değerlendirebileceğimiz 3 kişi var bu alanda. Etrafı kolaçan edip içlerinden birinin postacı görevini üstlenip üstlenmediğine bakacağım. Herhangi birisi ortalıkta yoksa, özellikle de dün geceden biri kayıpsa, belgenin nereye gitmiş olduğu ile ilgili bir fikir oluşturmamız kolaylaşacaktır. Neden ortalıktan kaybolmuş olsun ki? diye sordu Avrupa İçişleri Bakanı. Mektubu Londra'daki bir konsolosluğa götürmesi daha mantıklı değil mi? Zannetmiyorum. Ajanlar genelde bağımsız çalışır ve konsolosluklarla ilişkileri çoğunlukla kopuktur. Başbakan bu düşünceyi onaylayarak kafasını salladı. Bence haklısınız Bay Holmes. Bu denli değerli bir şeyi karargaha kendi elleriyle teslim etmek isteyecektir. Harekete başlama yönteminizin mükemmel olduğunu düşünüyorum. Bu arada hop, bu şanssız olay yüzünden diğer görevlerimizi ihmal etmemiz doğru olmaz. Gün içinde herhangi bir gelişme yaşanacak olursa sizi haberdar edeceğimizden emin olabilirsiniz Bay Holmes. Elbette siz de araştırmalarınızın sonuçlarını en kısa zamanda bize bildireceksinizdir. Devlet adamlarının her ikisi de eğilerek selam verdikten sonra dairemizden çıktı. Ünlü ziyaretçilerimiz çekildikten sonra Holmes sessizlik içinde piposunu yaktı ve uzunca bir süre boyunca derin düşüncelere dalmış şekilde oturdu. Ben sabah gazetesini açmış, bir gece önce Londra'da gerçekleşmiş önemli bir olayla ilgili yazıya gömülmüştüm ki dostum heyecanla ayağa fırlayarak piposunu şöminenin üzerine koydu. ''Evet'' diye atıldı. ''Vakaya daha iyi bir yaklaşım olamaz.'' Durum vahim olabilir ama tamamıyla umutsuz değil. Belgeyi alan kişi konusunda şimdi bile emin olabilsek onu henüz elinden çıkarmamış olma olasılığı var. Sonuçta bu adamlar için para konuşuyor ve benim arkamda İngiltere'nin koca hazinesi var. Satışa çıkarılmışsa onu alacağım. Gelir vergisine birkaç kuruş eklenecektir ama olsun. Adam bir tarafta şansını denemeden önce belgeyi bekletip gelecek teklifleri görmek isteyebilir. O denli büyük oynamaya cesaret edecek kişiler yalnızca bahsettiğim şu 3 ajandır. Yani Oberstein, LaRothier ve Eduardo Lucas. Üçüyle de görüşmeliyim. Gözlerim sabah gazetesine kaydı. Godolphin sokağından Eduardo Lucas'tan mı bahsediyorsun? Evet, onunla görüşemeyeceksin. Neden öyle diyorsun? Dün gece evinde ölü bulunmuş. Dostum birlikte yaşadığımız maceraların neredeyse tümünde beni öyle ya da böyle o kadar şaşırtmıştır ki şimdi benim onu şaşırtmış olduğumu görmek beni neredeyse mutlu etti. Gözleri hayretle açılmış bir halde gazete elimden kaptı, o sandalyesinden kalkarken benim gömülmüş olduğum paragraf şöyleydi. Westminster'da Cinayet Dün gece parlamento binasının yakınlarında bulunan ve Ebi ile nehir arasındaki kısmı kaplayan 18. yüzyıldan kalma evlerin sıralandığı Godolphin sokağı 16 numarada gizemini hala koruyan olağan dışı bir cinayet işlendi. Bu küçük ama seçkin konakta son birkaç yıldır Bay Eduardo Lucas ikamet ediyordu. Bay Eduardo Lucas, hoş kişiliğinin yanı sıra ülkedeki en başarılı amatör tenörlerden biri olmakla ün yapmış biriydi. 35 yaşında hala bekar olan Bay Lucas'ın yanında yaşlı hizmetçisi Bayan Pringle ve uşağı Miton kalıyordu. Bayan Pringle her akşam yaptığı gibi evin en üst katında bulunan odasına erkenden çekilmiş, Bay Lucas'ın uşağı da Hammersmith'teki dostuna ziyarete gitmişti. Bay Lucas'ın saat 10 itibariyle yalnız olduğu bildiriliyor. Arada gerçekleşen olaylar hakkında henüz bir bilgi yok fakat polis memuru Beret saat 12'ye çeyrek kala Godolphin sokağından geçerken 16 numaranın kapısının aralık olduğunu fark etmiş. Kapıyı çaldığı halde içeriden yanıt gelmemiştir. Ön taraftaki odalardan birinde bir ışık gözüne çarpınca kapıyı tekrar ısrarla çalmış yine cevap alamamış. Kapıyı itirerek açmış ve içeri girmiş. Memur içeride tam bir ile karşılaşmış. Mobilyalar bir taraftaki duvara doğru itilmiş. Bir sandalye ise odanın ortasında yere devrilmiş halde duruyormuş. Hemen yanında sandalyenin ayağını kavramış bir halde evin efendisi yatıyormuş. Kalbinden bıçaklandığı için hemen olay sırasında öldüğü tahmin ediliyor. Suç aletinin büyük ve kıvrımlı bir hançer olduğunu bildiriyor ve duvarda asılı duran oryantal bir ülkeden gelmiş çeşitli silahların arasından indirilmiş odada değerli herhangi bir şey götürülmemiş ve soygun amaçlı bir cinayet olmadığı düşünülüyor. Bay Eduardo Lucas o kadar ünlü ve popüler bir insandı ki, hazin sonunun geniş çaplı arkadaş çevresinden büyük bir ilgi uyandırması bekleniyor. E, ee, Watson bu konuda ne diyeceksin?'' diye sordu Holmes uzun bir sessizlikten sonra. ''Doğrusu akıl almaz bir tesadüf.'' ''Tesadüf mü?'' Bu dramdaki oyuncu kadrosunda olabilecek 3 adamdan bir tanesi buydu ve tam da dramın sahnelendiği saatlerde vahşi bir şekilde öldürülüyor. Bunun sadece tesadüf olma olasılığı o kadar küçük ki rakamlarla bile ifade edebileceğimden kuşkuluyum. Hayır sevgili Watson, olaylar birbirlerine bağlantılı. Bağlantılı olmak zorundalar. Bize kalan şey sadece aradaki bu bağı bulmaktır işte. Fakat bu durumda resmi polis de artık her şeyi biliyor olmalı. Hiç de değil. Onlar Godolphin Sokağı'nda gördüklerinden başka bir şey bilmiyorlar. Whitehall Teres hakkında hiçbir şey bilmiyorlar ve bilmeyeceklerdi. Bir tek biz biliyoruz her iki olayı. Dolayısıyla aradaki bağlantıyı bulabilecek tek kişiler olduğumuz da söylenebilir. Şüphelerimin Lucas'ın üzerine yoğunlaşmasını sağlayacak bir nokta zaten vardı. Westminster Godolphin Sokağı, Whitehall Teres'ten sadece birkaç dakikalık yürüyüş uzaklığındadır. Bahsettiğim diğer gizli ajanın ikisi de batı kısmında yaşıyor. Yani Avrupa İçişleri Bakanı'nın evindekilerle bağlantı kurmak ya da onlardan bir mesaj almak Lucas için daha kolaydı. Belki küçük bir ipucu ama sadece birkaç saate sahip olduğun zaman böyle küçük düşünceler hayati değerler taşıyabilir. Hmm, görünüşe göre bir misafirimiz var. Bayan Hudson tepsisinde bir hanımefendinin kart kapıda belirmişti. Holmes karta bir göz attı, kaşlarını şaşkınlıkla kaldırdı ve kartı bana uzattı. Bayan Hilda Tralevni Hop'u yukarı davet edin, dedi. Bir dakika kadar sonra o sabah zaten çok değerli konuklar ağırlamış olan dairemiz, Londra'nın en olağanüstü hanımefendilerinden biri tarafından da onurlandırıldı. Belminister dükünün en genç kızının güzelliği dillere destandı. Ama tasvirlerin, renksiz fotoğrafların hiçbiri birdenbire karşımızda beliren kadının incelikli güzelliğine, büyüleyici cazibesine karşı beni hazırlayamamıştı. Yine de gördüğümüz yüzün güzelliği değildi bize etkileyen ilk şey o sonbahar sabahında. Yanakları harikulade fakat yorgun duygular sonucu solgundular. Gözleri ışıltılıydı fakat bu ateşten gelen bir ışıltıydı ve hassas dudakları, duyguları kontrol altında tutma çabasıyla gerilmişti. Ziyaretçimiz kapıda dururken insanın gözüne çarpan ilk şey korkuydu. Güzellik değil. Kocam buraya geldi mi? Bay Holmes. Evet madam, geldi. Bay Holmes buraya gelmiş olduğumu ona anlatmayın. Yalvarırım. Holmes soğuk bir şekilde eğildi ve hanımefendiye bir sandalye gösterdi. Saygıdeğer hanımefendi beni zor bir duruma sokuyor. Lütfen oturup benden ne istediğinizi anlatın. Fakat kayıtsız şartsız bir söz vermem maalesef mümkün değil. Hanfendi odanın diğer ucuna geçti ve pencereyi arkasına alacak şekilde oturdu. Bir kraliçeyi andırıyordu. Uzun boylu, zarif ve son derece kibar bir kadın. ''Bay Holmes'' diye konuşmaya başladı, beyaz eldivenli ellerini sıkarak. ''Karşılığında sizin de bana açık sözlülükle cevap vereceğinizi umut ederek sizinle dürüstçe konuşacağım. Ben ve kocam arasında eksiksiz bir güven var ve birbirimizden gizli saklımız yoktur. Tek bir konu haricinde. Bu konu politikadır.'' Politikaya gelince kocamın dudakları mühürlenmiş gibidir, bana hiçbir şey anlatmaz. Neyse, dün gece evimizde çok kötü bir olayın gerçekleştiğini biliyorum. Önemli bir belgenin ortadan kaybolduğunu biliyorum. Fakat politik bir mesele olduğu için kocam bana işin aslını anlatmayı reddediyor. Bakın, bu konuda gerekli her şeyi iyice öğrenmem şu anda son derece önemli. Hayati bir önem taşıdığını size söyleyebilirim. Siz, çevremizdeki bütün politikacıların haricinde konuyla ilgili tüm gerçekleri bilen tek kişisiniz. Size yalvarırım Bay Holmes. Dün gece olanları ve bunun neye yol açacağını bana anlatmalısınız. Her şeyi anlatın. Bay Holmes, müvekkilinizin çıkarlarını gözetme isteğinizin sizi sessizliğe etmesine izin vermeyin. Sizi temin ederim ki bana her konuda güvenmesi durumunda çıkarlarını benden daha iyi hiç kimse koruyamaz. Ah bunun bir farkına varsa. Çalınan şu kağıtlar tam olarak neydi? Hanımefendi, benden istediğiniz şey imkansız. Hanımefendi inleyerek yüzünü ellerine gömdü. Böyle olduğunu anlamalısınız madam. Kocanız sizi bu meselelerden uzak tutmayı uygun görüyorsa, profesyonel olarak sessizlik yemini ettikten sonra bilgileri edinmiş olan bana düşer mi onun söylemediklerini söylemek? Bunu benden istemeniz doğru değil. Sormanız gereken kişi kocanızdır. Ona sordum. Son çare olarak size geldim. Her şeye rağmen kesin bir şey anlatmadan bir noktada beni aydınlatabilirsiniz. Bay Holmes. Nedir o madem? Kocamın politik kariyerinin bu olaydan etkileneceğini düşünüyor musunuz? Eee her şey yoluna girmediği takdirde çok ciddi sonuçlar doğurabilir tabii. Madam, kuşkuları giderilmiş bir kişi edasıyla derin bir nefes aldı. Son bir sorum daha var Bay Holmes. Kocamın bu felaketin karşısında yaşadığı ilk şokla söylediği bir şeyden söz konusu belgenin kaybının ülke açısından da korkunç sonuçlar doğurabileceğini anladım söyle öyle söylediyse bunu kesinlikle inkar edemem. Nasıl sonuçlardır bunlar? Hayır, madam. Yine cevabını veremeyeceğim bir şey istiyorsunuz benden. O halde değerli vaktinizi daha fazla harcamayacağım. Daha açık konuşmadığınız için sizi suçlayamam, Bay Holmes. Ve sizde hiç kuşkum yok ki isteğine karşı bile olsa kocamın endişelerini paylaşmak istediğim için benim hakkımda kötü düşünmeyeceksinizdir. Ziyaretim konusunda sessiz kalmanız konusunda size tekrar yalvarıyorum. Kapıda arkasını dönüp son bir kez bize bakınca, korkuyla dolu o güzel yüzü, ürkek gözleri ve gergin dudakları son bir kez görebildim. Bir saniye sonra gitmişti. ''Evet Watson, kadınlar senin alanına giriyor.'' dedi Holmes. Eteklerin hışırtısı ön kapının hızla kapanmasıyla sonunda kesilince. ''Güzel bayanın oyunu ne içindi? Gerçekten istediği neydi?'' ''Anlattıklarını sen de duydun. Etkilenmiş olması gayet doğal değil mi?'' ''Hım, nasıl göründüğünü bir düşünsene Watson.'' Hareketlerini, bastırmaya çalıştığı heyecanını ve huzursuzluğunu, soru sormadaki ısrarcılığını, unutma ki geldiği sınıfta insanlar duygularını kolay kolay göstermez. Çok heyecanlı olduğu açıktı. Ayrıca her şeyi öğrenmesinin kocasının iyiliği açısından çok önemli olduğunu, büyük bir ciddiyetle ifade ettiğini de dikkate almanı istiyorum. Ne demek istemiş olabilir bununla? Sonra otururken ışığı nasıl arkasına aldığını da fark etmişsindir Watson, yüz ifadesini görmemizi istemiyordu. Evet, pencerenin yanında duran yegane sandalyeyi seçti. Yine de kadınların hareketlerini anlamak çok güç. Marketteki kadını hatırlıyorsundur. Ondan da aynı sebeplerden dolayı şüphelenmiştim. Burnunda pudrası yoktu. Doğru yaklaşım olduğu ortaya çıkmıştı. Öyle bir bataklık kumunun üzerine nasıl bina inşa edersin? Kadınların en sıradan hareketleri bile büyük bir anlam taşıyabiliyor. En garip davranışları da bir saç tokasına, bir saç maşasına bağlı olabiliyor. Neyse, iyi günler Watson. Gidiyor musun? Evet, sabahın geri kalanını polis dostlarımızla beraber Godolph'in sokağında geçirmeyi düşünüyorum. Problemimizin çözümü Eduardo Lucas'ta saklı, bundan eminim. Ama itiraf etmeliyim ki vakanın nasıl bir şekil alacağı konusunda henüz en ufak bir fikrim dahi yok. Neyse, bulguları görmeden teori üretmek çok büyük bir hatadır. Sentetik de ol Watson, yeni ziyaretçilerimiz olabilir. İşimi bitirirsem öğlen yemeğine sana katılırım. O gün ve ertesi gün boyunca Holmes arkadaşlarının suskun diyebileceği, başkalarınınsa suratsız diyebileceği bir ruh haline sahipti. Eve gelip hemen ardından tekrar çıkıyor, pipo tüketimini inanılmaz ölçülere taşıyor, kemanıyla kısa melodiler çalıyor, derin düşüncelere dalıyor, garip saatlerde sandviç istiyor ve ona sorduğum günlük sorulara cevap vermeye tenezüle etmiyordu. İşlerin iyi gitmediği ortadaydı. Bu konuda tek bir kelime etmediği ve yürütülen soruşturmayla ilgili öğrendiğim her şeyi merhumun uşağının tutuklanışı ve arkasından serbest bırakılması gibi olayları gazeteleri takip ederek öğrendim. Cinayeti araştırmakla görevli olan müfettiş kasten adam öldürme kararına varmıştı ama suçlu yine de bulunamadı. Herhangi bir cinayet sebebi de bulunamadı. Adamın öldürülmüş olduğu oda değerli şeylerle dolup taşıyor olmasına rağmen hiçbir şey alınmamıştı. Maktul'un kağıtları karıştırılmamıştı. Onlar dikkatle incelendiğinde Bay Lucas'ın uluslararası politikayla çok yakından ilgilendiği, ustanmaz bir dedikoducu, olağanüstü bir dil bilimci olduğu ve mektup yazmak konusunda yorulmak nedir bilmeyen biri olduğu ortaya çıktı. Birçok ülkenin liderleriyle samimi bir ilişki geliştirmişti. Çekmecelerini dolduran belgelerinin arasında olağan dışı bir şey keşfedilmedi. Kadınlarla olan ilişkilerine gelince çok sayıda fakat yüzeysel olduklarına karar verildi. Çok kadın tanıdığı vardı ama bunların pek azı dostuydu ve kimseye karşı özel hisler beslemiyordu. Adamın sıradan alışkanlıkları olmuştu ve kimseyi de incitmemişti. Cinayet anlaşılmazdı ve büyük ihtimalle de öyle kalacaktı. Uşak John Milton'ın tutuklanışına gelince hiçbir şey yapılmıyormuş gibi gözükmesin diye çaresizlik içinde verilmiş bir karardı. Ona karşı hiçbir delil bulunamadı. Mitton, Hammersmith'te yaşayan dostlarının yanındaydı o gece. Aynı anda iki yerde olamayacağına göre suçsuz olmalıydı. Gerçi cinayet fark edilmeden Westminster'a dönmüş olabileceği bir saatte yola çıkmış ama yolun bir kısmını yürüyerek almış olduğuna dair açıklaması gecenin güzelliği de göz önüne alındığında olası bulundu. Saat 12'de evine varmış ve beklenmedik felaket karşısında kendisinden geçmişti. Patronuyla her zaman iyi geçinmişler. Maktulü ait bazı eşyalar, Küçük bir kutu jilet başta olmak üzere uşağın odasında bulunmuştuysa da adamın iddiasına göre her biri patronunun vermiş olduğu küçük hediyelermiş. Bunun böyle olduğunu hizmetçi kadın da doğrulamış. Midton 3 yıldır Bay Lucas'ın yanında çalışıyormuş. Bay Lucas'ın Avrupa katasına yaptığı seyahatlerde Midton'u yanına almaması ilginç bir noktaydı. Evin efendisi zaman zaman 3 aya aşkın süreyle Paris'te kaldığı halde Midton Godolphin sokağındaki evde bırakılıyordu. Hizmetçi adına gelince kendisi cinayet gecesinde hiçbir şey duymamış. Efendisinin bir konuğu olmuşsa bile onu içeri kendi davet etmişti. Böylece gazetelerde takip edebildiğim kadarıyla olay 3 gün boyunca gizemini korudu. Holmes başka bilgilere sahipti ise bile bunları kendine saklıyordu. Ama müfettiş Lestrade'ın vaka konusunda bildiklerini kendisiyle paylaştığını söyleyince en azından gelişmelerle yakından ilgilendiğini anladım. Dördüncü gün olayı çözüme kavuşturan uzun bir telgraf Paris'ten İngiltere'ye ulaştı. Paris polisi diye başlıyordu Daily Telgraf'taki yazı. Pazartesi gecesi Westminster, Godolphin sokağındaki evinde öldürülen Bay Eduardo Lucas'ın cinayeti üzerindeki esrar perdesini kaldıracak nitelikte bir keşifte bulundu. Okuyucularımız öldürülen adamın odasında bıçaklanmış halde bulunduğunu, ilk başta uşağından kuşkulanıldığını ama onun suçsuz olduğunun ortaya çıktığını hatırlayacaklardır. Dün öğleden sonra Madame Henry Forney olarak bilinen ve Austerlitz sokağındaki bir villada oturan bir bayan, çıldırmış olduğu gerekçesiyle hizmetçileri tarafından otoritelere teslim edildi. Yapılan tetkik sonucunda hanımefendinin gerçekten de tehlikeli ve kalıcı bir cinnet geçirdiği ortaya çıkmış. Madame Henry Forney, Londra'ya yapmış olduğu yolculuktan salı gecesi dönmüş ve Westminster'da işlenen cinayetle bağlantılı olduğunu gösteren kanıtlar var. Fotoğrafların karşılaştırılmasıyla Mr. Henry Forney ile Eduardo Lucas'ın aynı kişiler olduğu ve Maktul'ün Londra'da ve Paris'te olmak üzere ikili bir hayat sürdüğü ortaya çıkmış. Amerika kökenli olan Madame Henry Forney'in son derece heyecanlı bir kişiliğe sahip olduğu belirtiliyor ve geçmişte kıskançlık sebebiyle cinnet geçirmiş olduğu biliniyor. Londra'da günlerdir manşetlerden düşmeyen korkunç cinayeti bu kıskançlık krizlerinden birinin etkisindeyken işlediği düşünülüyor. Hamfendi'nin pazartesi gecesi nerede olduğu henüz tespit edilmiş değil ama çılgınca hareketleri ve tuhaf bir dış görünüşe sahip olup onun tarifine uyan bir kadının salı sabahı Kering Cross istasyonunda görüldüğü kesinleşmiş durumda. Hanfendi’nin böylesi çılgın bir durumdayken cinayeti işlemiş olduğu düşünülüyorsa da cinayeti görmüş olmasının da mutsuz kadının aklını yitirmesine sebep olmuş olması mümkün. Şimdilik geçtiğimiz günlerle ilgili tutarlı bir ifade veremeyecek durumda ve doktorlar aklını toparlayacağına dair herhangi bir umut beslemiyor. Evet Holmes bu konuda ne diyorsun diye sordum. Kendisi kahvaltısını tamamlarken yazı yoğunluğa yüksek sesle okuduktan sonra. Sevgili Watson diye cevap verdi masadan kalkıp odada turlamaya başlayarak. Gerçekten de çok sabırlı birisin ama bu son üç gündür sana bir şey anlatmadıysam anlatacak herhangi bir şeyimin olmamasındandır. Paris'ten gelen bu haber bile pek yardımcı olamaz. Adamın ölümüne gelince önemli bir nokta olduğunu kabul edersin herhalde. Adamın öldürülmesi gerçek görevimizin yanında çok küçük bir şey. Zincirde önemsiz bir halka. Avrupa'da bir felaketin patlak vermemesi için şu belgeyi bulmak zorundayız. Son 3 gündür sadece bir tek önemli olay gerçekleşti. Ve bu da henüz hiçbir şeyin olmamış olmasıdır. Bakanlıktan saat başı haber alıyorum ve Avrupa'nın hiçbir yerinde herhangi bir sorun olduğuna dair bir belirti yok. Evet bu mektup piyasada olsa, hayır bu mümkün değil ama piyasaya çıkmadıysa, nerede peki, kimin elinde, neden bekletiliyor? İşte bu soru beni yiyip bitiriyor. Lucas'ın mektubun kaybolduğu gece öldürülmüş olması gerçekten de bir tesadüf müydü? Mektup onun eline geçti mi hiç? Geçtiyse kağıtların arasında neden bulunamadı? Deli karısı giderken onu yanında mı götürdü? Öyleyse şimdi Paris'teki evinde mi? Fransız polis güçlerinin şüphelerini uyandırmadan mektubu nasıl arayabilirim? Bu vakada sevgili dostum, kanunun güçleri de en azından suçlunun kendisi kadar tehlikeli. Meydana gelebilecek zarar inanılmaz boyutlarda olduğu halde herkes bize karşı. Başarıyla sonuçlandıracak olursam kariyerimde varabileceğim en uç noktayı teşkil edecek bir vaka bu. Ah işte olay yerinden yeni haberler geliyor. İçeri gönderilmiş notu hızla okudu. Vay canına. Lestrade ilginç bir şeyler keşfetmişe benziyor. Şapkanı al Watson, Westminster'a gidiyoruz. Cinayet sahnesini ilk kez görüyordum. Yüksek, karanlık, ön cephesi dar bir ev. Tıpkı ona doğum veren yüzyıl gibi biçimci, resmi ve katı. Öndeki penceresinde Lestrade'in bulduk biçimli yüzü görünüyordu. Ve uzun polis memuru kapıyı açıp bizi içeri aldıktan sonra da bizi sıcak bir şekilde karşıladı. İçinde bulunduğumuz oda, cinayetin işlenmiş olduğu yerdi ama halıda görülen iğrenç bir leke haricinde suçtan geriye hiçbir iz kalmamıştı. Halı, odanın ortasında bulunan kare biçimli bir kilimdi ve etrafı güzelce cilalanmış kare biçimli çok hoş parkelerle döşenmişti. Şöminenin üzerinde silahlardan oluşan çok gösterişli bir koleksiyon bulunuyordu ve felaket gecesinde bu silahlardan biri kullanılmıştı. Pencerenin yanında görkemli bir yazı masası vardı dairedeki eşyaların tümü, resimler, halılar ve duvar süsleri, en ufak ayrıntısına kadar kadınsı denilebilecek kadar lüks bir zevk yansıtıyordu. Paris'ten gelen haberleri gördün mü? diye sordu Lestrade. Holmes evet anlamında başını salladı. Fransız dostlarımız olayı tam 12'den vurmuşa benziyor bu sefer. Söyledikleri gibi olduğuna hiç kuşku yok. Kadın kapıyı çaldı. Büyük ihtimalle sürpriz bir ziyaretti. Çünkü adam hayatını en ince ayrıntısına kadar dikkatlice planlayan biri. Kadını içeri aldı, onu sokağın ortasında bırakamazdı tabii. Kadın onun izini nasıl bulmuş olduğunu anlattı, sitem etti, olaylar birbirini izledi ve çok geçmeden kadının elindeki hançerle son nokta kondu. Her şey bir anda olup bitmedi tabii. Çünkü buradaki sandalyelerin hepsi köşeye çekilmiş ve adam sanki kendini kadından korumak için onu kullanmış gibi sandalyelerden birini hala tutuyordu bulunduğunda. Her şey sanki kendi gözlerimizle görmüşüz gibi açık ve net. Holmes şaşkınlıkla kaşlarını kaldırdı. Ve sen yine de beni çağırdın. O, oh, evet, bu apayrı bir konu. Önemsiz bir olay ama tam da senin ilgileneceğin şeylerden biri. Hani bilirsin, garip, senin sevdiğin tuhaflıklardan. Olayın aslıyla hiçbir ilişkisi yok. Görünüşe bakılırsa ilişkisi olamaz en azından. Nedir peki? Şey, bilirsin, böyle bir cinayetten sonra her şeyi yerli yerinde bırakmak konusunda çok titiz davranıyoruz. Hiçbir şeyin yeri değiştirilmedi. Polislerimiz gece gündüz nöbet tuttu. Bu sabah adam gömülüp de araştırma tamamlandığında, en azından bu odaya gelince tamamlanmış sayıldığında, ortalığı toplayabileceğimizi düşündük. Şu halıyı görüyor musun? Yere yapışık değil. Sadece öylece serilmiş. Onu yerinden kaldırdığımızda ne bulduk tahmin edemezsin. Evet, ne buldunuz? Holmes'ün yüzü endişeyle gerildi. Eminim yüzyıl düşünsen de bulduğumuz şeyin ne olduğunu bilemezsin. Halıdaki lekeyi görüyor musun? Pekala, kanın büyük bir kısmı halının altına geçmiş olmalı, öyle değil mi? Buna hiç kuşku yok. Evet, ama yerde buna dair hiçbir izin olmadığını söyleyebilirim. Hiç iz yok mu? Ama olmalı, olmak zoru... Evet, herkes aynı fikirde ama gerçekler öyle olmadığını gösteriyor işte. Halının bir ucunu kaldırıp söylediklerinin doğruluğunu gösterdi. Fakat kan halının altına tamamen geçmiş bir iz bırakmış olmalıydı. Lestrade, ünlü uzmanın kafasını karıştırmış olmanın sevinciyle kıkırdıyordu. ''Şimdi sana nedenini göstereceğim. İkinci bir leke gerçekten var ama halıdakine uymuyor. Gel de kendin bak.'' Lestrade konuşurken halının başka bir köşesini kaldırdı ve büyük kırmızı leke işte orada. Açık renkli döşemenin üzerindeydi. ''Bundan ne çıkarıyorsun Bay Holmes?'' ''Bu son derece basit değil mi? Lekelerin birbirine uymamasının sebebi halının çevrilmiş olmasından kaynaklanıyor.'' Kare biçimli olduğundan bu kolay bir işti kuşkusuz. Halının çevrilmiş olduğunu söylemen için resmi polisin sana ihtiyacı yok Bay Holmes. Bu gayet açık zaten. Çünkü halıyı şu şekilde serersen işte lekeler birbirinin üzerinde. Bilmek istediğimiz bunu kimin yaptığıdır ve neden. Holmes'ün gerilmiş yüzüne baktığımda içten içe heyecandan titrediğini görebiliyordum. ''Bir dakika Lestrade'' dedi. Geçtiğimiz günler boyunca holdeki polis memuru mu sorumluydu bu yerden? Evet, baş nöbetçidir kendisi. O zaman tavsiyemi dinle, onu sorgulamanı istiyorum. Burada bizim önümüzde değil, biz burada bekleriz. Onu arka odaya götür, yalnız olursanız itiraf etmesi daha olası. Bu odaya birilerini sokmaya ve onları yalnız başlarına bırakmaya nasıl cüret ettiğini sor. Böyle bir şey yapıp yapmadığını sorma. Biliyormuş gibi davran. Birinin buraya girmiş olduğunu bildiğini söyle. Üzerine git. Ona tek çaresinin tam bir itiraf olduğunu söyle. Hadi dediklerime aynen yap. ''Vay canına, eğer gerçekten bir şey biliyorsa her şeyi anlatmasını sağlayacağım.'' diye bağırdı Lestrade. Hole e fırladı ve birkaç dakika sonra kaba sesi arka odalardan birinden gelmeye başladı. ''Şimdi Watson, şimdi.'' diye bağırdı Holmes. Heyecandan çıldırmak üzereymiş gibi. Umursamaz tavırlarının ardında saklanan çılgın adamın enerjisi birdenbire patlak vermişti. Halıyı yerden fırlattı ve hemen ellerinin dizlerinin üzerine çöküp halının altındaki kareleri tırmalamaya başladı. Bir tanesi Holmes tırnaklarını kenarına gömdüğü sırada yana kaydı, bir kutunun kapağıymışçasına açıldı. Altında küçük bir çukur belirmişti. Holmes hemen elini içine daldırdı. Ama sonra hayal kırıklığını anlatan bir sesle geri çekildi. Çukur boştu. Çabuk Watson çabuk! Her şeyi hemen yerine koymalıyız. Tahta kapak yerine kondu ve Lestrade'in sesi Holde duyulduğu sırada kilimde ancak yerine konmuştu. Holmes, canı sıkılmış bir halde şömineye yaslanmış, bastırmayı başaramadığı esnemelerini saklamak için elinden geleni yapıyordu müfettiş odaya girdiği sırada. ''Seni beklettiğim için üzgünüm Bay Holmes. Bütün bunların seni sıkıntıdan öldürdüğünü görebiliyorum. Neyse, haklıymışsın. Adamımız itiraf etti. Hadi buraya gel MacPherson. Buradaki baylar da duymak istiyor. Affedilmez davranışlarını.'' Çok üzgün ve çok terlemiş görünen uzun boylu polis memuru odaya girdi. Kötü bir niyetim yoktu efendim. Gerçekten genç kadın dün gece kapıya geldi. Evleri karıştırmış öyle söyledi. Sonra sohbet etmeye başladık. Bilirsiniz bütün gün çalışınca yalnızlık çekiyorsun. Ee sonra ne oldu? Suçun işlendiği yeri görmek istedi. Gazetelerde her şeyi okumuştu tabii. Çok saygı değerdi. Düzgün konuşan, eğitimli bir bayandı ve bir göz atmasında bir sakınca görmedim. Halıdaki lekeyi gördüğü anda yere düştü. Ölmüş gibiydi. Arka taraftan koşup biraz su getirdim ama onu kendine getiremedim. Bunun üzerine köşedeki dükkana koşup biraz brende aldım ama geri döndüğüm zaman kadın kendine gelmiş ve gitmişti. Herhalde uyanmıştı. Beni görmeye cesareti yoktu. Peki ikilimin yerinden oynamış olmasına ne diyeceksin? Şey efendim ben döndüğümde gerçekten de biraz oynamıştı yerinden. Kadın üzerine düşmüştü anlıyorsunuz değil mi? Ve halı da onun yerinde tutacak hiçbir şey olmadan cilalanmış bir yerde serili. Onu hemen düzelttim. ''Bu sana ders olsun memur McPherson, beni asla kandıramazsın.'' dedi Lestrade asilce. ''Görevini ihmal ettiğinin hiç anlaşılmayacağını sandın tabii. Oysa kilime tek bir bakış atmakla odaya birini almış olduğunu hemen anladım. Herhangi bir şey eksik olmadığı için şanslasın bayım. Yarın bir trafik polisi olarak açardın gözlerini.'' ''Seni bu kadar önemsiz bir iş için çağırdığım için üzgünüm Bay Holmes ama birinci lekenin ikincisine uymamasının sana ilginç geleceğini düşünmüştüm.'' Son derece ilginçti. Sözünü ettiğin kadın buraya sadece bir kez mi geldi memur bey? Evet efendim sadece bir kez. Peki kim olduğunu söyledi mi? İsmini bilmiyorum efendim. Daktilo yazarlığı ile ilgili bir ilan için gelmişti ve numarayı şaşırmış. Çok hoş, zarif, genç bir hanfendiydi efendim. Uzun boylu, güzel. Evet efendim uzun boylu, genç bir hanımdı. Sanırım güzel denilebilir. Hatta çok güzel bile denilebilir. Lütfen memur bey bir kerecik bakayım dedi bana. Tatlı dilli biriydi yani... Kafasını kapıdan uzatmasına izin vermenin bir zararı olmaz diye düşünmüştüm. Nasıl giyinmişti? Çok sade efendim. Ayaklarına kadar uzanan bir manto vardı üzerinde. Saat kaçtı? Karanlık yeni çöküyordu. Ben Brandy ile geri dönerken lambaları daha yeni yakıyorlardı. Çok güzel dedi Holmes. Hadi gel Watson. Galiba başka bir yerde daha önemli işlerimiz var. Evden çıktığımız sırada Lestrade ön odada kaldı ve pişman polis memuru da bize kapıyı açtı. Holmes, merdivenin basamağında geri dönüp elinde tuttuğu bir şeyi polis memuruna gösterdi. Adam kocaman gözlerle nesneye baktı. ''Aman tanrım!'' diye atıldı yüzünde şaşkın bir ifadeyle. Holmes parmağını dudaklarına götürdü ve diğer elini cebine koydu. İkimiz sokaktan aşağı yürümeye başlarken birden kahkahalarla gülmeye başladı. ''Mükemmel!'' dedi. ''Gel dostum, perde kalkıyor. Artık oyunun son bölümü sahneleniyor. Savaş çıkmayacağını duymak seni rahatlatacaktır herhalde.'' Saygıdeğer Tralevni Hop olağanüstü kariyerinde ilerlemeye devam edecek. Saygısız hükümdar saygısızlığından dolayı ceza almayacak. Başbakanımız Avrupa ile sorun yaşamayacak ve ikimiz işimizi ustalıkla yapabilirsek çok iğrenç sonuçlar doğurmuş olabilecek bu olaydan kimsenin kılına bir zarar gelmeden kurtulabileceğiz. Kafamda bu inanılmaz adama karşı hayranlık dolu düşünceler oynuyordu. ''Vakayı çözmüşsün'' diye haykırdım. ''Henüz değil Watson, hala gizemini koruyan birkaç olay var.'' Neyse şimdiden o kadar çok şey biliyoruz ki gerisini öğrenemezsek bu sadece ve sadece bizim beceriksizliğimizin ispatı olur. Şimdi hemen Whitehall Terrace'e gidiyor, olaya bir nokta koyuyoruz. Avrupa İçişleri Bakanı'nın evine vardığımızda Sherlock Holmes'ün görmek istediği kişi Lady Hilda Trelevni Hope'tu. Oturma odasına davet edildik. ''Bay Holmes'' dedi kadın yanakları kızgınlıkla kızarmış bir halde. ''Bu son derece haksız ve centilmenliğe sığmayan bir davranış. Size özellikle belirtmiştim.'' Kocamın onun işlerine burnumu soktuğunu düşünmesin diye ziyaretimin gizli kalması gerekiyordu. Buna rağmen buraya kadar gelip aramızda bir tanışıklık olduğunu gösteriyorsunuz. Ne yazık ki başka çarem yoktu adam. İnanılmaz derecede önemli bir belgeyi bulup bakanın eline teslim etmekle görevlendirildim. Onun için madam, mektubu hemen bana vermenizi istemek zorundayım. Lady güzel yüzündeki kan bir anda çekilirken hızla ayağa fırladı. Bakışları donuklaştı, sendeledi, bayılacağını düşündüm. Büyük bir çaba göstererek kendini toparladı ve yüzünde oluşan hayret ve öfke diğer tüm duyguları hatlarından sildi. Bana hakaret ediyorsunuz Bay Holmes. Hadi lütfen madam, bunlar işe yaramaz. Mektubu bana verin. Bayan Hop zili atıldı. Uşağım size çıkış yolunu göstersin. Zili çalmayın Lady Hilda. Çaldığınız takdirde bir skandalı engellemek için verdiğim bütün uğraş boşuna olacak. Mektubu bana verirseniz her şey tekrar yoluna girecek. Benimle iş birliği yapmanızı öneririm. Aksi halde size ele vermek durumunda kalacağım. Beni korkutmaya çalışıyorsunuz. Gelip de bir kadını ezmek pek erkekçe bir davranış değil Bay Holmes. Bir şey bildiğinizi söyleyip duruyorsunuz. Nedir bildiğiniz? Lütfen oturun Düşerseniz bir yerinizi acıtacaksınız. Siz oturana kadar bir kelime daha etmeyeceğim. Teşekkür ederim. Size 5 dakika veriyorum Bay Holmes. Bir dakika yeterli olacaktır Bayan Hilda. Eduardo Lucas'a yaptığınız ziyaretten haberdarım. Belgeyi ona verdiğinizi, dün gece odasında yaptığınız dahiyane dönüşü ve halının altındaki saklama yerinden mektubu nasıl aldığınızı da biliyorum. Hayalet görmüşe benzeyen Bayan Hilda gözlerini Holmes'tan ayıramıyordu ve konuşmadan önce iki kere yutkundu. ''Siz delisiniz, Bay Holmes delisiniz'' diye bağırdı sonunda. Holmes cebinden küçük bir parça karton çıkardı. Bir portreden kesilmiş bir kadının yüzüydü. Faydalı olabileceği düşüncesiyle bunu bir süredir yanımda taşıyordum. Dedi. Polis memuru onu tanıdı. Kadın şaşırarak kısık bir çığlık attı ve kafası arkaya düştü. ''Hadi Bayan Hilda, mektup sizde. Hala yanlışınızı düzeltebilirsiniz. Başınıza bir dert açmak gibi bir düşüncem yok. Kayıp mektubu kocanıza geri verdiğim zaman görevim sona ermiş olacak. Tavsiyemi dinleyin ve bana karşı dürüst olun. Tek şansınız bu.'' Cesareti hayranlık uyandırıcıydı. Şimdi bile pes etmiyordu. ''Size tekrar söylüyorum Bay Holmes, saçma bir ilüzyonun etkisinde olmalısınız.'' Holmes sandalyesinden kalktı. Sizin adınıza üzgünüm Bayan Hilda. Elimden geleni yaptım. Boşuna uğraştığımı görebiliyorum. Holmes zil çaldı ve uşak odaya girdi. Baytere hop evdeler mi acaba? Evde olacak efendim. Saat on bire çeyrek kala. Holmes saatine baktı. Ah on beş dakika sonra dedi. Pekala bekleyeceğim. Uşak kapıyı arkasından henüz kapatmıştı ki Bayan Hilda dizleri üzerinde Holmes'un ayaklarının dibine atılmıştı. Ellerini uzatmış, yukarıya çevrilmiş olduğu güzel yüzü gözyaşlarıyla ıslanmıştı. ''Ah acıyın bana Bay Holmes acıyın bana.'' diye yalvarıyordu çıldırmış bir halde. ''Tanrı aşkına onu anlatmayın. Onu öylesine seviyorum ki onu üzmektense ölmeyi yeğlerim. Yaptığım onun asil kalbini paramparça edecek biliyorum.'' Holmes yerinden kalkmasına yardım etti. ''Madam, son anda aklınızı başınıza aldığınız için çok mutluyum. Kaybedecek zamanımız yok. Mektup nerede?'' Bayan Hilda bir yazım masasının yanına fırladı. Keledini açtı ve uzun mavi bir zarf çıkardı. ''İşte burada, Bay Holmes. Onu hiç görmemiş olmayı dilerdim.'' ''Nasıl geri verebiliriz bunu?'' diye mırıldandı Holmes kendi kendine. ''Çabuk bir yol bulmalıyız. Mektubun durduğu kutu nerede?'' ''Hala yatak odasında.'' ''Ne büyük şans. Çabuk madam, onu buraya getirin.'' Bayan Hilda birkaç saniye sonra elinde düz kırmızı bir kutuyla geri dönmüştü. ''Daha önce bunu nasıl açmıştınız?'' ''Bir anahtarınız mı vardı?'' ''Tabii ki vardı. Hadi açın.'' Bağrından küçük bir anahtar çıkarmıştı Lady. Kutunun kapağı açıldı. İçi kağıtla doluydu. Holmes mavi zarfı kağıt tomarının ortasına başka bir belgenin sayfalarının arasına sokuşturdu. Kutu kapatılıp kilitlendi ve yatak odasındaki yerine geri yollandı. ''Evet artık kocanız için hazırız.'' dedi Holmes. ''Hala on dakikamız var. Sizi gizlemek için büyük bir özveri de bulunuyorum Bayan Hilda.'' ''Karşılığında siz de bana bu ilginç meselenin iç yüzünü anlatacaksınız.'' ''Bay Holmes, size her şeyi anlatacağım.'' diye haykırdı kadın. ''Ah Bay Holmes, onu vermektense sağ elimi keserdim. İnan, kocasını benim kadar seven tek bir kadın daha yoktur Londra'da. Ama neler yaptığımı öğrense, neler yapmak zorunda bırakıldığımı öğrense, hayır, hayır zorla yaptığımı bilse bile beni yine de asla affetmezdi. Onuru onun için her şeyden önce gelir.'' Bana yardım edin Bay Holmes. Mutluluğum, onun mutluluğu, hayatlarımız söz konusu. Çabuk olun madem, zamanımız azalıyor. Benim bir mektubumdu Bay Holmes. Evlenmeden önce yazdığım düşüncesiz bir mektup. Heyecanlı, aşık bir kızın yazmış olduğu aptalca bir mektup. Kimseye zarar vermek istemedim. Ama kocam yine de bunu bir suç olarak görecekti. O mektubu okuyacak olsa bana olan güveni sonsuza kadar yok olurdu. Yıllar geçti o mektubu yazalı. Her şeyin unutulduğunu düşünüyordum. Birdenbire bu adamdan Lucas'tan haber geldi. Mektup ondaymış ve onu kocama verecekmiş. Ondan merhamet diledim. Bana kocamın odasındaki kutuda bulunan belli bir belgeyi getirdiği takdirde mektubumu bana geri vereceğini söyledi. Ofiste mektubun varlığından bahsetmiş olan bir casusu varmış. Kocama bir zarar gelmeyeceği konusunda bana söz verdi. Kendinizi benim yerime koyun Bay Holmes. Ne yapabilirdim ki? Kocanıza gerçeği anlatabilirdiniz. Bunu yapamazdım, Bay Holmes. Bu mümkün değildi. Bir yandan her şeyin sonuymuş gibi geliyordu, diğer yandan ise her ne kadar korkunç olsa da kocamın kağıtlarını çalmak vardı. Politika konusunda sonuçları anlayamazken aşk ve güven konusuna gelince sonuçlar bana fazlası ilan etti. Benden istediğini yaptım, Bay Holmes. Kocamın anahtarlarının bir baskısını çıkarttım. Lucas denen adam da bundan bir kopya anahtar çıkardı. Kutuyu açtım. Belgeyi aldım ve onu Godolphin sokağına götürdüm. Orada neler oldu adam? Anlaştığımız gibi kapıyı çaldım. Kapıyı Lucas açtı. Peşinden giderek odasına girdim. Ama arkamdaki holün kapısını aralık bıraktım. Çünkü onunla yalnız kalmak beni korkuttu. Ben giderken dışarıda bir kadın gördüğümü hatırlıyorum. Lucas'la işimiz uzun sürmedi. Benim mektubum masasındaydı. Ve ben ona belgeyi verince o da bana mektubumu verdi. Tam o anda kapıdan bir ses geldi. Holde birinin ayak sesleri duyuldu. Lucas kelimi çabucak çevirip belgeyi bir saklama yerine sokuşturdu ve yeni üstünü örttü. Sonra olanlar bir kabustan farksız. Esmer çılgın bir yüzle ilgili bir takım görüntüler geliyor gözümün önüne. Bir kadın Fransızca olarak bekleyişin boşuna değildi. Sonunda, sonunda seni onunla yakaladım diye bağırıyordu. Aralarında korkunç bir boğuşma yaşandı. Lucas'ın elinde bir sandalye, kadınınkindeyse ise bir bıçak parıldıyordu. O korkunç sahneden, korkunç evden var gücümle koşarak uzaklaştım ve ancak ertesi günkü gazetelerden öğrendim dehşet verici gerçeği. O gece mutluydum çünkü mektubumu geri almıştım ve henüz gelecek günlerin neler getireceğini bilmiyordum. Ertesi sabah anladım ki yaptığım sadece bir belayı başka bir belayla değiştirmekmiş. Belgenin kaybıyla kocamın yaşadığı ızdırap beni mahvetti. Ayaklarına kapanıp yaptıklarımı anlatmamak için kendimi zor tuttum. Ama bunun anlamı geçmişimle ilgili itirafta bulunmaktı ve bunu yapamazdım. O sabah size geliş sebebim yaptıklarımın nasıl bir sonucu olacağını iyice anlamaktı. Meseleyi anladığım anda aklım sadece ve sadece kocamın kağıdını geri almak üzere yoğunlaştı. Lucas'ın onu sokuşturduğu delikte olmalıydı hala. Çünkü o korkunç kadın odaya girmeden hemen önce saklamıştı onu. Kadın gelmiş olmasaydı belgeyi nereye sakladığını asla bilemeyecektim. Peki ama eve nasıl girecektim? İki gün boyunca evi izlediysem de kapı asla açık bırakılmıyordu. Dün gece son bir denemede bulundum. Yaptıklarımı ve nasıl başarılı olduğumu zaten biliyorsunuz. Kağıdı buraya getirdim ve suçumu kocama itiraf etmeden onu geri vermemin imkansız olduğunu düşündüğüm için de onu yok etmeyi düşünüyordum. Tanrım işte kendisi de geliyor. İçişleri Bakanı heyecanla odaya daldı. Yeni bir haber mi var Bay Holmes diye bağırdı. Bazı umutlarım var. Ah Tanrı'ya şükürler olsun. Adamın yüzü aydınlandı. Başbakan da benimle öğle yemeği yiyecekti. Umutlarınızı o da paylaşabilir mi? Çelikten sinirleri vardır o adamın. Buna rağmen korkunç olaydan beri neredeyse hiç uyumadığını biliyorum. Jacobs, başbakanı yukarı çıkar. Sana gelince hayatım, korkarım ki bu politik bir konu. Birkaç dakika sonra yemek odasında sana katılırız. Başbakanın hareketleri son derece kontrollüydü, ama gözlerindeki ışık ve kemikli ellerini ovuşturması genç meslektaşının heyecanını paylaştığı konusunda onu ele veriyordu. Anladığım kadarıyla haberleriniz var Bay Holmes. Haberler henüz tamamıyla negatif diye cevap verdi dostum. Belgenin bulunabileceği her noktayı araştırdım ve tehlikeli bir durumun söz konusu olmadığından eminim. Fakat bu yeterli değil Bay Holmes. Böyle bir yanardağın üzerinde yaşamaya devam edemeyiz. Kesin bilgilere ihtiyacımız var. Evet kesin bilgiler edinebileceğime dair umutlarım var. Onun için buradayım. Doğrusunu isterseniz meseleyi ne kadar düşünürsem mektubun bu evden hiç çıkmadığından o kadar emin oluyorum. Bay Holmes Çıkmış olsa şimdiye kadar bunu kesin kes duyardık. Fakat biri onu burada saklamak için neden almış olsun ki? Birinin onu buradan aldığına o kadar emin değilim. O halde kutumdan çıkmış olmasını nasıl açıklıyorsunuz? Kutudan çıktığından da o kadar emin değilim. Bay Holmes, şaka yapmanın zamanı değil. Kutuda olmadığını size söylemiştim. Salı gününden beri kutunuza baktınız mı peki? Hayır, buna gerek duymadım. Kağıdı görmemiş olabilirsiniz. Bu mümkün değil. Ben bundan yine de emin değilim. Böyle şeylerin olduğuna daha önce şahit olmuşumdur. Kutuda başka kağıtlar da vardır herhalde. Onların arasına karışmış olabilir pekala. En üsteydi. Belki de biri kutuyu salladı da mektuplar yerinden oynadı. Hayır, hayır. Kutuyu boşaltıp baktım. Durumu kesinleştirmek çok kolay, hop, dedi başbakan. Kutuyu buraya getirelim. Bakan zili çaldı. Jacobs, yatak odasındaki kutuyu getirir misin? Bu gerçekten de tam anlamıyla boşa zaman harcamak. Ama sizi başka bir şey tatmin etmeyecekse yapılacak tabii. Teşekkür ederim Jacobs, onu masaya koyabilirsin. Anahtarı hep saat zincirimde duruyor. İşte bakın gördüğünüz gibi kağıtlar burada. Lord Merrow'dan bir mektup, Sir Charles Hardy'den bir rapor, Belgrad'dan bir bildiri, Rusya-Almanya buğday vergileriyle ilgili bir not, Madrid'den bir mektup, Lord Flowers'tan bir not. Aman tanrım bu da ne? Lord Bellinger, Lord Belincir. Başbakan mavi zarfı bakanın elinden kaptı. Evet gerçekten de o ve mektup da içinde. Hop seni tebrik ederim. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Üzerimden nasıl bir yük kalktı bilemezsiniz. Ama bu inanılmaz, imkansız bir şey. Bay Holmes siz bir sihirbazsınız, bir büyücü. Orada olduğunu nereden biliyordunuz? Çünkü başka hiçbir yerde olmadığını biliyordum. Gözlerime inanamıyorum. Sevincinden çıldırmış bir halde kapıya koştu. Karım nerede? Her şeyin yoluna girmiş olduğunu ona söylemeliyim. Hilda! Hilda! Diye bağıran sesini duyduk merdivenlerde. Başbakan ışıltılı gözlerle Holmes'e baktı. Hadi ama, dedi. Bu meselenin altında görünenden fazlası var. Bu mektup kutuya nasıl geri döndü? Holmes gülümseyerek başbakanın merak dolu araştıran bakışlarını karşıladı. Bizim de kendimize göre diplomatik sırlarımız vardır dedi sonra da şapkasını alarak kapıya yöneldi.